Araf suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Eliflamim Sad. Bu sure Yahut Kur'an. Onunla halkı inzar etmekliğim için müminlere de bir öğüt olmak üzere sana indirilen bir kitaptır. Artık bundan dolayı göğüsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'e uyun. Ondan başkalarını veliler edinip de kendilerine uymayın. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz. Biz nice memleketler ahalisini helak ettik. Öyle ki kah geceleyin, kah onlar kaylule ederlerken, azabımız gelip çattı onlara. Kendilerine azabımız geldiği zaman çağrışları biz hakikaten zalimlerdendik demelerinden başka bir şey olmadı. Kendilerine peygamber gönderilenlere de mutlaka soracağız. Onlara, gönderilen peygamberlere de her halde soracağız. Soracağız da kendilerine karşı olup biteni mutlak bir ilim ile her halde anlatacağız. Çünkü biz onlardan hiçbir zaman gaib değildik. Herkesin dünyada yapıp ettiğini tartmak da o gün haktır. Artık kimlerin terazileri ağır basarsa işte onlar muradı erenlerin ta kendileridir. Kimin de tartıları hafif gelirse bunlar da ayetlerimize zulmeder oldukları için kendilerine çok yazık etmiş kimselerdir dosun, sizi yeryüzünde yerleştirmişiz. Size orada birçok geçim vasıtaları yaratmışızdır. Ne az şükredersiniz. dosun, sizi evvela yarattık. Sonra size suret verdik. Sonra da meleklere, Adem'e yahut Adem için Allah'a secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Fakat iblis dayattı secde edicilerden olmadı. Allah dedi, sana emrettiğim zaman secde etmemeni mucib olan, seni secde etmekten men eden sebep neydi? İblis dedi, ben ondan Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allah öyleyse dedi, hemen in oradan, Artık senin oradaki birlenmen, kafa tutman gerekmez. Hemen çık, git. Çünkü sen alçaklardansın. İblis dedi: "Bana halkın dirilip kaldırılacakları güne kadar mühlet ver." Allah dedi ki: "Sen mühlet verilmişlerdensin." İblis öyleyse dedi: "Madem ki sen beni azgınlığa mahkum ettin, ben de bu sebeple andolsun ki onları saptırmak için senin doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra andolsun onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından kendilerine geleceğim. Musallat olacağım. Sen de onların çoğunu şükredici kimseler bulmayacaksın. Allah dedi ki, her günden zem ve tahkire uğramış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan yemin ederim ki onlardan kim sana uyarsa cehennemi bütün sizden dolduracağım ey Adem sen zevcenle birlikte cennette yerleşinde ikiniz de dilediğiniz yerden yiyin ancak şu ağaca yaklaşmayın sonra kendilerine yazık etmişlerden olursunuz derken, şeytan onlardan gizli bırakılmış o çirkin yerlerini kendilerine açıklamak, göstermek için ikisine de vesvese verdi. Rabbiniz size bu ağacı başka bir şey için değil, ancak iki melek olacağınız yahut ölümden azade ve ebedi kalıcılardan bulunacağınız için, yani bu Böyle olmayasınız diye yasak etti dedi. Bir de onlara Şüphesiz ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin etti. İşte bu suretle ikisini de aldatarak o ağaçtan yemiye tenessür ettirdi. Acı meyvesini tattıkları anda ise o çirkin yerleri kendilerine açılı verdi ve üzerlerine Cennet yaprağından üst üste yamayıp örtmeye başladılar. Rableri de, ben size bu ağacı yasak etmedim mi? Şeytan size muhakkak apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye nida etti. Dediler, ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen, herhalde maddi ve manevi en büyük zarara, uğrayanlardan olacağız. Allah dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin yeryüzünde sizin için bir zamana kadar yerleşip kalmak ve geçinmek mukadderdir." Dedi ki: "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz. Yine oradan dirilip çıkarılacaksınız." Ey Adem oğulları, Size şeytanın açmak istediği çirkin yerlerinizi örtecek bir libas, bir de giyip süsleneceğiniz bir libas indirdik. Takva libası ise o daha hayırlıdır. Bu libasların indirilmesi Allah'ın fazla rahmetine delalet eden ayetlerinden, alametlerindendir. Ta ki insanlar iyice düşünsünler, nimetlerinin kadirini bilsinler. Ey Adem oğulları şeytan ana ve babanızı fena yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak nasıl cennetten çıkardıysa sakın size de bir fitne bela yapmasın çünkü o da kabilesinden olanlar da sizi sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden muhakkak görürler biz şeytanları iman etmeyeceklerin velileri yaptık. Onlar, o iman etmeyenler bir hayasızlık yaptıkları zaman biz atalarımızı da bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti dediler. Onlara söyle. Allah! Hiçbir zaman kötülüğü emretmez. Bilmeyeceğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıp söylüyorsunuz? De ki, ''Rabbim adalete emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi kıbleye doğrultun. Ona, dinde ancak kendine bağlı, gösterişten bayağı emellerden uzak, halis ve muhlis insanlar olarak ibadet edin. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz.'' Allah bir kısmına hidayet verdi. Bir kısmına da sapıklık hak oldu. Çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dostlar ve amirler edindiler. Öyle sanıyorlar ki onlar hakikaten doğru yolu bulmuşlardır. Ey oğulları Her mescit huzurunda ziynetinizi alın, giyin. Yiyin, için, israf etmeyin. Çünkü o Allah israf edenleri sevmez. De ki. Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş rızıkları kim haram etmiş? De ki, onlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnız ve yalnız onlara mahsustur. İşte biz ayetleri bilirler için böylece tafsil ederiz. De ki, Rabbim ancak hayasızlıkları onların açığını, gizisini. Bununla beraber her türlü günahı, haksız isyanı Allah'a hiçbir zaman bir bürhan indirmediği herhangi bir şeyi eş tutmanızı, Allah'a bilmeyeceğiniz şeyleri islah etmenizi haram etmiştir. Her ümmetin mukadder bir eceli vardır. Binahanare o müddetleri gelince bir saat ne geri bırakabilirler ne öne alabilirler. Ey Adem eğer size içinizden ayetlerimi kendinize anlatacak peygamberler gelir ve artık kim onlara muhalefetten sakınır ve nefsini ıslah ederse onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kibirlerine yediremeyenlere gelince, onlar da o ateşin yaranıdırlar. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. O halde Allah'a karşı demediğini söyledi diye yalan uydurup atandan yahut onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kimdir? Onların kitaptan nasipleri ise kendilerine erişecektir. Nihayet elçi meleklerimiz canlarını almak üzere onlara geldikleri vakit diyecekler ki, Allah'ı bırakıp da tapa geldiğiniz ilahlarınız nerede? Cevaben şöyle diyecekler. Onlar bizi bırakıp kayboldular. Kendileri kendi aleyhlerine, muhakkak küfredenler olduklarına şahitlik edeceklerdir. Allah diyecek ki, İns ve cinden sizden evvel geçmiş ümmetler arasında siz de girin bu ateşin içine. Her ümmet girdikçe kendisine uyup saydığı hemşiresine lanet edecek. Nihayet hepsi bir bir ardınca oraya girip toplanınca da sonrakiler evvelkiler için ey Rabbimiz diyecek. İşte bizi bunlar saptırdılar. ''Onun için bunlara ateşten katmerli azap ver.'' buyuracak ki. ''Herkes için katmerli. Şu kadar ki siz bunu bilmezsiniz. Onların evvelkileri de sonrakilerine. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüz yoktur. O halde ne kazanmış idiyseniz karşılığı olan azabı tadın.'' dedi ve diyecek. Bizim ayetlerimizi yalan sayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler yok mu? Onlar için gök kapıları açılmayacak. Onlar deve iğne deliğine girinceye kadar cennete girmeyeceklerdir. Biz günahkarları böyle cezalandırırız. Onlara cehennemde altlarında ateşten döşekler, üstlerinde yine ateşten örtüler vardır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip de güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince ki biz hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz. Onlar cennetin yaranıdırlar. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Kinden göğüslerinde, dünyadan kalma ne varsa söküp atacağız. Altlarından ırmaklar akacaktır. Hamd olsun Allah'a ki derler, bizi hidayetiyle buna kavuşturdu. Eğer Allah bize hidayet etmeseydi, kendiliğimizden bunun yolunu bulmuş olamazdık. Hamd olsun ki Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmişlerdir. Onlara işte... Dünyada yapmakta devam ettiğiniz iyi işler sayesinde mirasçı edildiğiniz cennet budur diye nida edilecektir. Cennet yaranı, ateş yaranına, cehennemliklere Rabbimizin bize vaat ettiğini hak bulduk. Siz de Rabbinizin tehdit olarak bildirdiğini cezayı gerçek buldunuz mu diye nida ederler onlar da evet öyle bulduk derler bunun üzerine aralarında bir münadi Allah'ın laneti zalimlerin tepesine diye ünler ki onlar Allah'ın yolundan insanları men ede gelenler onu eğri hakka aykırı bir hale getirmek isteyenlerdir onlar ahireti de inkar edicilerdir de İki taraf arasında surdan bir perde ve araf üzerinden bir şekilde tanıyacak muvahhid, rical vardır ki onlar henüz oraya cennete girmemiş. Fakat onlar girmeyi şiddetle arzu eder olarak cennet yaranına selamun aleykum diye nida ederler. Gözleri ehl cehennem tarafına çevrildiği zaman da ey Rabbimiz bizi zalimler grubu ile beraber bulundurma derler. Yine Araf yaranı kafirlerden simalarıyla tanıdıkları elebaşı bir takım adamlara şöyle nida ederek derler. Ne çokluğunuz yahut topladığınız mallar ne de Hakk'a karşı Yelkenmekte devam ettiğiniz o kibru azamet size hiçbir faide vermedi. Kendilerini Allah'ın rahmetine erdirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar. Bu ehli cennet miydi? Girin cennete. Size hiçbir korku yoktur. Ve siz mahzun da olacak değilsiniz. Ateş yaranı. ''Cennet yaranına, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize akıtın diye feryat ederler onlarla. Doğrusu derler, Allah bunları kafirlere haram etti. O kafirler ki, onlar dinlerini bir eğlence ve bir oyun edinmişlerdi. Onları dünya hayatı aldatmıştı. İşte onlar nasıl şu günlerine kavuşmayı unuttular? Ayetlerimizi nasıl bilerek inkar ettiler idiyse biz de bugün onları öylece unutacağız. And olsun. Biz onlara öyle bir kitap getirmişizdir ki iman edecek herhangi bir kavme mahzı hidayet ve rahmet olmak için onu tam bir ilim üzere tafsil etmişizdir. Onlar Kafirler onun tevilinden başkasını bekler mi? Hayır. Onun haber verdiği akibetin başlarına geldiği gün ise daha evvelden onu o akibeti unutanlar diyecekler ki cidden. Rabbimizin peygamberleri hakkı gerçeği getirmiştir. Şimdi bizim için şefaatçilerden kimse var mıdır ki bize şefaat etsinler? Yahut Dünyaya döndürülür müyüz ki evvelce yapmış olduğumuzdan başkasını yapalım? Onlar kendilerine cidden yazık etmişlerdir. Uydurmakta devam ettikleri şeyler putlar da kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra emri arş üzerinde hükümran olan Allah'tır. Kendisini durmayıp kovalayan gündüze geceyi o bürüyüp örter. Güneşi, ayı, yıldızları hepsi de emrine rahm olarak yaratan O. Haberin olsun ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsus. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Şu bir hakikattır ki Allah haddi aşanları sevmez. Yeryüzünde o iyi bir hale getirildikten sonra da fesatçılık etmeyin. Ona Cenab-ı Hakk'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphe yok ki iyi hareket edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. O rahmetinin önünden rüzgarı müjdeci gönderendir. Nihayet bunlar su ile yüklü ağır ağır bulutları kaldırıp yüklendiği zaman görürsün ki biz onları ölmüş bir memlekete sevk etmişizdir derken. Ona su indirmişizdir de orada her türlüsünden meyveler, mahsuller çıkarmışızdır. İşte ölüleri de diriltip kabirlerinden böyle çıkaracağız biz. Gerek ki bunları iyi düşünüp ibret alasınız. Toprağı verimli güzel memleketin nebatı Rabbinin izniyle bol çıkar. Fena olandan ise faydası pek az bir şeyden başkası çıkmaz. İşte Şükredecek bir kavim için ayetleri böyle çeşitli olarak açıklarız. Amd olsun. Nuh'u kavmine peygamber gönderdik de, Ey kavmim dedi. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ben büyük bir günün üstünüze gelecek azabından cidden korkuyorum. Kavminden ileri gelenler de şöyle dedi, ''Biz seni hiç şüphesiz apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz.'' Bunun üzerine Nuh dedi ki, ''Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur. Fakat ben kainatın Rabbinden gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Sizin iyiliğinizi istiyorum.'' Ben sizin bilmeyeceklerinizi de Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Size o korkunç akibeti haber vermek için, korunmanız için ve belki o sayede rahmete kavuşturulmanız için kendinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar geldi diye taaccüp mü ettiniz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Biz de kendisini ve beraberinde gemide bulunanları selamete erdirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları tufan ile boğduk. Çünkü onlar kalp gözleri kör olan bir kavim idiler. At kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'tan korkmayacak mısınız? Kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat de. Biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz dedi. Bunun üzerine but ey kavmim dedi. Bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbinden gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin emin bir hayır hahınızım. Size o korkunç ahkabeti haber vermek için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gitti? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra hükümdarlar yaptı. Size yaratılışta onlardan ziyade boy, pos ve kuvvet verdi. O halde, Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki, kurtuluşa erdirilesiniz. Dediler, sen bize yalnız Allah'a kulluk etmemiz, atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? O halde, doğruculardan isen bizi tehdit etmekte olduğun şeyi azabı getir bize. Hud dedi, Rabbinizden üzerinize bir azap, bir gazap hak oldu muhakkak. Kendinizin ve atalarınızın taktığınız düzme bir takım atlar, ilahlar hakkında. Allah, onlara bir hüccet indirmemişken benimle mücadele mi ediyorsunuz? Artık bekleyin, şüphesiz ben de sizinle beraber onu bekleyenlerdenim. Bunun üzerine kendisini de onunla beraber olanları da katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayıp iman etmemiş olanların ise kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. De ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gelmiştir. İşte size bir alamet olmak üzere. Allah'ın şu dişi devesi, onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona bir fenalıkla dokunmayın. Sonra sizi acıklı bir azap yakalar. Düşünün ki Allah sizi ad'den sonra hükümdarlar yaptı. Yeryüzünde sizi yerleştirdi. Ovalarından köşkler yapıyor. Dağlarından evler yontuyorsunuz. Artık hepiniz Allah'ın lütuflarını anın. Yeryüzünde fesatçılar olup taşkınlık yapmayın. Onun kavminden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen ileri gelenleri de kendilerince hor görünenlere Onların içinden iman edenlere şöyle dediler. Siz, Salih'in gerçekten Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Onlar da biz dediler. Doğrusu onunla ne gönderildiyse ona iman edicileriz. Yine o kibirlenen kimseler. Biz doğrusu o sizin iman ettiğinizi inkar ile kafir olanlarız dediler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Rablerinin emrinden uzaklaşıp isyan ettiler. Ve salih, eğer sen gönderilmiş peygamberlerden isen bizi tehdit edip durduğun azabı getir bize dediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı tutuverdi de yurtlarında diz üstü çöken Helake uğrayan kimseler oldular. O da onlardan yüz çevirdi. Ve kendi kendine şöyle dedi. Ey kavmim and olsun ki ben size Rabbimin elçilerini tebliğ etmişimdir. Size hayır hahlık göstermişimdir. Fakat siz hayır hahları sevmezsiniz ki. Lut'u gönderdik. Hani o kavmine sizden evvel demişti. Alemlerden hiçbirinin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Meahsiz, haddi aşan bir kavim imişsiniz. Kavminin cevabı, çıkarın onları memleketinizden. Çünkü onlar fazla temizlik yapar insanlardır demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine biz de hem onu, hem geride kalanlardan olan karısından başka bütün ehlini kurtardık. Onların üzerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, günahkarların sonu nice olmuştur. Medyen evlatlarına da kardeşleri şu aybı gönderdik. Dedi ki, ey kavlim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir bürham gelmiştir. Artık kileyi, teraziyi tam tutun. İnsanların eşyasına karşı haksızlık etmeyin. Yeryüzünü o ıslah edildikten sonra fesada vermeyin. Bana inanıcı iseniz bu söylediklerim sizin için hayırlıdır. Ve siz... Allah'a iman edenleri tehdit ederek, onları Allah'ın yolundan men ederek, onun o yolun eğriliğini arayarak, öyle her caddenin başını tutup oturmayın. Düşünün ki, vaktiyle siz pek az idiniz de Allah sizi çoğalttı. Bakın ki, fesat çıkaranların sonu nice olmuştur. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen şeye hakikate iman etmiş, bir kısmı da inanmamışsa Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabretin. O hakimlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen kodamanlar şöyle dedi: Ey Şuayb! Seni ve beraberindeki iman edenleri ya muhakkak memleketimizden çıkaracağız yahut mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. O ya istemesek de mi dedi. Öyle ama Allah bizi ondan kurtardıktan sonra yine sizin dininize dönersek Allah'a karşı muhakkak yalan düşmüş, iftira etmişizdir demektir. Ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Meğer ki Rabbimiz olan Allah dileye Rabbimizin ilmi her şeyi kaplamıştır. Biz ancak. Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimizin arasında sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. ''Onun kavminden kafir olan ileri gelenler, dininizi terk ile şu ayba uyarsanız and olsun ki o takdirde muhakkak en büyük zarara uğramış kimseler olacaksınız.'' dedi. Bunun üzerine onları o müthiş zelzele yakalayıverdi de yurtlarında diz üstü çeken, helake uğrayan kimseler oldular.'' Şu aybı yalanlayanlar zaten yurtlarında oturmuşlar gibi oldular. Şu aybı yalanlayanlardır ki en büyük zarara uğrayanlar onlar olmuşlardır. Bunun üzerine şu ayb onlardan yüz çevirip kendi kendine dedi ki Amd olsun ey kavmim ben size Rabbimin gönderdiği hükümleri ulaştırdım. Sizin iyiliğinizi istedim. Şimdi ben o kafirler güruhuna karşı nasıl tasalanırım? Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek onun halkını, peygamberlerini tanımamaları yüzünden yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka fakirlikle, şiddetle, hastalıkla sıkıp yakaladık. Sonra bu sıkıntının yerine iyilik, selamet, bolluk verdik. Nihayet çoğaldılar. Atalarımıza da kah böyle fakirlik, şiddet, hastalık, kah iyilik, genişlik dokunmuştur dediler bunun üzerine. Biz de kendileri farkına varmadan onları ansızın tutup yakalayıverdik. Eğer o memleketler halkı iman edip de küfür ve isyandan sakınmış olsalardı Elbette üzerlerine gökten ve yerden nice bereket hazinelerini açardık. Fakat onlar peygamberlerini yalanladılar da, biz de kazanmakta oldukları küfür ve isyan yüzünden onları tutup yakaladık. O memleketlerin halkı kendileri geceleyin uyurlarken azabımızın onlara gelip çatmasından korkmayıp emin mi oldular yoksa? O memleketlerin ahalisi kendileri güphe gündüz oynarlarken asabımızın onlara gelip çatmasından mı korkmayıp emin oldular? Onlar artık Allah'ın kendilerini ihmal ettiğinden mi emin oldular? Fakat büyük zararı göze alanlar guruhundan başkası Allah'ın imhalinden emin olmaz. Evvelki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu hakikat belli olmadı mı ki eğer biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetleri uğratırdık. Biz onların kalpleri üzerine mühür basarız. binanaley hakikatı işitmezler. İşte o memleketlerin hali Habibim. Sana onların haberlerinden bir kısmını naklediyoruz. Ant olsun ki peygamberleri onlara apaçık alametler, mucizeler getirmiştir. Fakat daha evvelden yalanlamış oldukları şeylere iman etmediler. İşte kafirlerin yüreklerine Allah böyle mühür basar. Biz onların çoğunda ahde vefa bulmadık. Onların çoğunu muhakkak ki itaatten çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle firavına ve onun cemiyetine peygamber olarak gönderdik de o ayetlere zulüm ettiler. Bak ki fesatçıların sonu nice oldu. Musa ey Firavun dedi ben hiç şüphesiz ki alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir peygamberim. Allah'a karşı haktan başkasını söylememekliyim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir alametle gelmişimdir artık. İsrail oğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer sen bir ayet mucize getirdiysen göster onu eğer sadıklardan isen. Bunun üzerine Musa asasını bıraktı. Bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderhadır. Elini çıkardı. Ne görsünler, o da temaşa edenlere ışıklar saçan bembeyaz bir el. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, bu sizi yurdunuzdan çıkarmak isteyen bilgin bir büyücüdür muhakkak. Firavun sordu. O halde ne buyurursunuz? Dediler ki onunla kardeşini alıkoy. Şehirlere toplayıcılar yolla da bilgiç sihirbazların hepsini getirsinler sana. Sihirbazlar Firavun'a geldi. Dediler ki eğer galebeyi kazananlar biz olursak, ''Elbet bize bir mükafat var, değil mi?'' Firavun, ''Var ya?'' dedi. ''Hem siz benim en yakınlarımdan da olacaksınız muhakkak.'' Sihirbazlar dediler. ''Musa, sen mi ilkin hünerini ortaya atacaksın, yoksa atanlar biz mi olalım?'' ''Musa, siz atın.'' dedi. Vaktaki attılar, halkın gözlerini büyülediler, onlara korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirmiş oldular. Biz de Musa'ya bırak asanı diye vahyettik. Bir de ne görsünler bu onların bütün uydurup düzdüklerini yakalayıp yutuyor. İşte bu suretle hak yerini buldu. Onların yapmakta oldukları şeyler de bir hiç olup gitti. Artık orada yenildiler zelil ve makhur geri döndüler. Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun, ben size izin vermeden dedi. Ona iman mı ettiniz? Bu hiç şüphesiz ki şehirde onun halkını içinden çıkarmanız için... Kurduğunuz bir hilekarlıktır. Yakında başınıza ne geleceğini bilirsiniz siz. Elbet ve elbet ellerinizi, ayaklarınızı çaprazına kestireceğim. Bundan sonra da elbet ve elbet topunuzu astıracağım. Biz dediler. Şüphesiz ki nihayet ölerek Rabbimize dönüştüleriz. Sen bizden Başka bir sebeple değil, ancak Rabbimizin ayetlerine. Onlar bize geldiği zaman, iman ettik diye intikam alacaksın. Sonra şöyle niyaz ettiler. Ey Rabbimiz! Üstümüze sabır yağdır. Bizi Müslümanlar olarak öldür. Firavun kavminden olan ileri gelenler şöyle dedi. Musa'yı ve kavmini fesatçılık etmeleri seni de, İlahlarını da terk etmesi için mi bu toprakta Mısır'da bırakacaksın? O da eskiden olduğu gibi yine oğullarını öldürtürüz. Yalınız kadınlarını sağ bırakırız. Şüphesiz ki biz onların tepesinde kahredicileriz dedi. Musa kavmine Allah'tan yardım isteyin, katlanın. Şüphesiz ki yer Allah'ındır. Ona kullarından biri dilerse onu mirasçı yapar. Sonuç ise fenalıklardan sakınanlarındır dedi. İsrailoğulları biz dediler. Sen bize peygamber olarak gelmezden evvel de, bize geldiğinden sonra da işkenceye düçar edildik. Musa şöyle dedi. Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek. Sizi bu yerde hükümdar yapacak da, sizin nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Ant olsun ki biz Firavun hanedanını düşünüp ibret alsınlar diye yıllarca kuraklıkla, mahsullerin kıtlığıyla tutup sıktık. Fakat onlara iyilik gelince, ''Bu bizim hakkımızdır.'' dediler. Eğer kendilerine bir fenalık da gelirse, Musa ile onun beraberindekilere uğursuzluk yüklerlerdi. Gözünüzü açın ki onların uğursuzluğu ancak Allah tarafındandır. Fakat çokları bilmezler. Dediler. Bizi büyülemek için her ne mucize getirsen sana iman ediciler değiliz biz. Bunun üzerine biz de ayrı ayrı alametler olmak üzere başlarına tufan, çekirge, haşera, Kurbağalar ve kan gönderdik. Böyle iken yine iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar öyle günahkarlar güruhu idiler. Üzerlerine o azap çökünce, Ya Musa dediler, Bizim için Rabbine, Sana olan ahdi hürmetine dua et. Eğer bu azabı bizden ayırıp sıyırırsan, And olsun. Sana katiyen iman edeceğiz. Ant olsun. İsrail oğullarını da seninle beraber mutlak göndereceğiz. Vakta ki biz kendilerinin erişecekleri bir müddete kadar onlardan azabı giderdik. Bir de ne bakarsın? Onlar yeminlerini bozuyorlar bile. Artık bizde bunca ayetlerimizi yalanladıkları, onları umursanmadıkları için kendilerinden intikam almak istedik de hepsini denizde boğduk. Hakaretlere maruz bırakılmış olan o kavmi de kendisine feyizle bereket verdiğimiz yerin doğularına ve batılarına miras çıkıldık. Bu suretle Rabbinin İsrail oğullarına olan o pek güzel vadi, şedaide katlandıkları sebebiyle tam yerine geldi. Firavun'un ve kavminin yapmakta oldukları şeylerle yükseltmekte devam ettikleri binalar ise hep harap ettik. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Şimdi putlarının önünde tapa gelen bir kavme rast geldiler. Dediler ki: "Ya Musa, onların nasıl ilahları varsa sen de bize öyle bir ilah yap." Siz dedi. "Cidden ne cahillik eder bir kavimsiniz. Şüphe yok ki bunların içinde bulundukları din Helake mahkumdur. İbadet diye yapmakta oldukları nesnede boşunadır. Dedi, İlah olarak Allah'tan başkasını mı arayacakmışım size? Halbuki o sizi alemlerin üstüne geçirmiştir. Hani sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık? Onlar ki size azabın kötüsünü yüklüyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar. Yalnız kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Musa ile otuz gece bize münacatta bulunması için sözleştik. Ve ona bir on gece daha kattık. Bu suretle Rabbinin tayin buyurduğu vakit kırk gece olarak tamamlandı. Musa, biraderi Harun'a dedi ki, ''Kavmimin içinde benim yerime geç.'' Onları ıslah et. Fesatçıların yoluna uyma. Vaktaki Musa, ibadeti için tayin ettiğimiz vakitte geldi. Rabbi ona ilahi sözünü söyledi. Musa dedi ki, ''Rabbim, cemalini göster. Bana ne olur seni göreyim.'' buyurdu. ''Beni katiyen göremezsin.'' buyurdu. Fakat şu daha bak. Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görürsün derken. Rabbi o daha tecelli edince onu paramparça ediverdi. Musa da baygın yere düştü. Aylınca dedi ki, seni tenzih ederim, tevbe ettim sana, ben iman edenlerin ilkiyim. Buyurdu ki, ey Musa, ben seni risaletlerimle Kelamımla bütün insanlardan mümtaz kıldım. Şimdi şu sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz onun için levhalarda her bir şeyi mevizaya ve hükümlerin tafsiline ait her şeyi yazdık. Haydi bunları kuvvetle, ciddiyetle, azim ile tut. Kavmine de onun en güzel hükümlerini tutmalarını emret size ileride fasıkların yurdunu göstereceğim yergisinde haksızlıkla kibirlenenleri ayetlerimi idrakten çevireceğim onlar her ayeti görseler ona inanmazlar akl-selimin yolunu doğru yolu görseler de onu bir yol edinmezler fakat azgınlığın yolunu görürlerse yol diye işte onu edinirler bu ayetlerimizi yalan saydıklarından, onlardan gafil olmalarındandır. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklar diye, Tuğra giden Musa'nın arkasından kavmi zinet takımlarından bir buzağı heykeli yapıp, onu ilah edindiler ki, onun inek gibi bir böyürmesi de vardı. Onun kendileriyle konuşmayacağını, onlara bir yolda gösteremeyeceğini görmediler mi ki ona tutundular. Kendilerine yazık ediciler oldular. ki buzağıya tapmaktan çok peşiman oldular ve kendilerinin muhakkak sattıklarını gördüler. Rabbimiz bize acımaz, bizi bağışlamazsa her halde en büyük ziyana uğrayanlardan olacağız dediler. Musa kavmine öfkeli, kederli döndüğü zaman dedi ki size bıraktığım şu makamımda arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele ettiniz ha. Tevrat levhalarını bırakıverip Kardeşinin başından tuttu. Onu kendine doğru çekiyordu. Harun, anam oğlu dedi. Bu kavim, bu adamlar beni cidden zayıf gördüler, hırpaladılar. Az kaldı ki beni öldüreceklerdi. Sen de bana düşmanları sevindirecek harekette bulunma böyle. Beni zalimler güruhuyla beraber tutma. Musa dedi ki, Ya Rab! Beni de, biraderimi de yarlığa, bizi rahmetinin içine sal. Sen esirgeyenlerden daha esirgeyensin. Şüphe yok ki buzağa ilah diye tutunanlara Rablerinden bir gazap, dünya hayatında da bir horluk erişecektir. İşte biz Allah'a karşı yalan düzenleri böyle cezalandırırız. Kötülükler işleyip de sonra ardından tevbe ve bununla beraber iman edenlere gelince şüphesiz ki Rabbin bunun ardından o tevbe ve imanlarından sonra elbette kendilerini yarlığa yıcıdır, hakkıyla esirgeyicidir. Vaktaki! Musa'dan o öfke uzaklaşıp sükun hasıl oldu. Bıraktığı levhaları aldı. Onun bir nüshasında şu da idi. Sapıklıktan kurtulup hidayete, azaptan sıyrılıp rahmete kavuşmak o kimselere mahsustur ki onlar Rablerinden korkarlar. Musa tayin ettiğimiz vakitte tevbe için beraberinde götürmek üzere kavminden yetmiş adam ayırdı. ki onları müthiş bir sarsıntı tuttu. Dedi ki, ''Yâ eğer dileseydin onları da, beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin?'' Zaten o da senin imtihanından başka bir şey değildi. Sen onunla kimi dilersen sapıklığa götürür. Yine onunla kimi dilersen bunu da doğru yola iletirsin.'' Sen bizim velimizsin o halde. Bizi yarlıga, bizi esirge. Sen yarlıgayıcıların en hayırlısısın. Dünyada da, ahirette de bize iyilik yaz. Biz hiç şüphesiz tevbe ederek sana döndük. Buyurdu. Ben azabıma kimi dilersem onu dükâr ederim. Benim rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu, rahmetimi küfürden, masiyetten... Sakınmakta, zekatı vermekte, bir de ayetlerimize iman etmekte olanlar yok mu? İşte onlara has olmak üzere tespit edeceğim. Onlar, neslerindeki Tevrat ve İncil'de ismini ve sıfatını yazılı bulacakları Ümmi Nebi olan o Resul'e tabi olanlardır. O, kendilerine iyiliği emrediyor. Onları kötülükten ediyor Onlara, nefislerine haram kıldıkları temiz şeyleri helal, helal kıldıkları murdar şeyleri de üzerlerine haram kılıyor. Onların ağır yüklerini, sırtlarında olan zincirleri indiriyor. O, işte ona iman edenler, onu tazim edenler, ona yardım edenler ve onunla, onun nübüvvetiyle birlikte indirilen nura tabi olanlar, onlar selamete erenlerin ta kendileridir. Habibim ki, ey insanlar, şüphesiz ben göklerin ve yerin mülkü tasarrufuna malik olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hem dirilten hem öldüren Allah'ın size, hepinize gönderdiği peygamberim, o halde Allah'a ve O'nun ümmi Nebi olan Resulüne ki kendisi de O Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmekte olandır. İman edin, O'na tabi olun ta ki doğru yolu bulmuş olasınız. Musa'nın kavminden bir cemaat vardır ki halkı Hakk'a irşad ederler. O'nunla hükümde adalet yaparlar. Biz onları on ikiye, o kadar torunlara, kabileye, ümmetlere ayırdık. Tihde de susayan kavmi. Musa'dan su istediği zaman asanı taşa vur diye vahyettik de ondan on iki pınar kaynayıp aktı. İnsanların her kısmı su içecekleri yeri iyice belledi. Onları üstlerindeki bulutla gölgelendirdik. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz en temiz ve güzellerinden yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. O zaman onlara şu şehirde yerleşin. Onun dilediğiniz yerinden yiyin. Hatta deyin. Kapısından hepiniz secde edici olarak girin ki suçlarınızı yarlığa İyi hareket edenlere ileride daha fazlasıyla vereceğiz denilmişti. Fakat içlerinden o zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başka bir şeyle koydu. Biz de üstlerine zulmeder oldukları için gökten murdar bir azap indirdik. Habibim, onlara denizin yakınında sahildeki o kasabayı, onun halini, ve ahalisinin başına gelenleri sor. Hani onlar cumartesi gününün hürmetini ihlal ederek haddi aşmışlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar akın akın meydana çıkarak yanlarına geliyordu. Cumartesi tatili yapmayacakları gün ise gelmiyordu. İşte biz itaattan çıkmakta olduklarından dolayı kendilerini böylece imtihan ediyorduk. Hani İçlerinden bir ümmet Allah'ın kendilerini dünyada helak edeceği veya ahirette çetin bir azap ile cezalandıracağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediği zaman onlar o vaz edenlerde Rabbinize özür dilemeye yüzümüz olsun için umulur ki sakınırlar demişlerdi. Vakta ki onlar artık edilen vaazları unuttular. Biz de Kötülükten vazgeçirmekte sebat edenleri selamete çıkardık, zulmedenleri ise yapmakta oldukları fıskları yüzünden şiddetli bir azap ile yakaladık. Bu suretle, onlar serkeşlik ederek yasak edileni yapmakta ısrar edince kendilerine hor ve zelil maymunlar olun dedik. O akit Rabbim, habibim, kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerini en kötü azaba düçar edecek kimseler göndereceğini yeminle ilan ve hükmetti. Şüphe yok ki. Rabbin cezayı çabuk verendir. Muhakkak ki o çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir de. Onları kimi salah erbabı, kimi bu aşağı ümmetler olmak üzere perişan bir surette yeryüzüne dağıttık. Onları hem iyi hem fena hallerle imtihana çektik ki gözlerini açıp iyiliğe dönsünler. Onlardan sonra bir taraftan bu dünyanın geçici metaını kapıp biz nasıl olsa ileride yarlıganırız demek. Bir taraftan kendilerine ona benzer bir meta gelirse onu da kaçırmayıp almakta devam etmek üzere o kitaba varis olan kötü kimseler gelip onların yerine geçmiştir. Allah'a haktan başkasını söylemeyeceklerine dair, kendilerinden o kitabın hükmü ve çile teminat alınmadı mıydı? Halbuki onda olanı durmayıp okumuşlardır. Halbuki ahiret yurdu öyle kötü hallerden sakınanlar için mahzı hayırdır. Daha aklınızı başınıza almayacak mısınız? Bir de ahiret yurdu kitabına sımsıkı sarılanlar ve namaz dost doğru kılanlar için mahzı hayırdır. Şüphesiz ki biz iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Biz bir zaman dağı sanki o bir gölgelik imiş gibi çekip İsrailoğullarının üstlerine kaldırmıştık. Onlar hakikaten bu kendilerine düşecek sanmışlardı. İşte o vakit Size verdiğimiz kitabı kuvvetle, ciddiyetle, azim ile tutun. Onda olanı düşünün, ta ki kötülükten sakınmış olasınız demiştik. Hani Rabbim Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp kendilerini nefislerine şahit tutmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin. Şahit olduk demişlerdi. İşte bu şahitlendirme kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içinde. Yahut daha evvel ancak atalarımız Allah'a şirk koşmuştu. Biz de onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi o batılı Kur'anların işlediği günahlar yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içinde. İşte biz ayetleri böyle açıklarız. Olur ki küfürlerinden dönerler. Habibim onlara o kimsenin haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıkmış. Derken şeytan onu arkasına takmış. Nihayet azgınlardan olmuştu. Eğer gireseydik onu bu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o yere saplandı. Havasına uydu. Artık onun sıfatı o köpeğin hali gibidir ki. Üstüne varsan dilini sarkıtıp solur. Yahut kendi haline bıraksan yine dilini uzatıp solur. İşte ayetlerimizi yalan sayanlar güruhunun sıfatı budur. Artık sen Habibim. Kıssayı onlara anlat. Belki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalanlayarak... Sıf kendilerine zulmetmekte olanlar güruhunun hali ne kötüdür. Allah kime hidayet ederse o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. An dosun ki biz cin ve insten birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır. Bunlarla idrak etmezler. Gözleri vardır, bunlarla görmezler. Kulakları vardır, bunlarla işitmezler. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hatta daha sapıktırlar. Onlar gaflete düşenlerin A kendileridir. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bunlarla dua edin. Onun isimlerinden eğri ve aykırı yola gidenleri bırakın. Onlar, yapmakta olduklarının cezasına uğratılacaklardır. Yarattıklarımızdan öyle bir ümmette vardır ki, onlar Hakk'a rehberlik ederler. Adaleti de onunla, o dairede tatbik ederler. Ayetlerimizi yalan sayanları, biz bilmeyecekleri noktalardan derece derece, yavaş yavaş helake yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm. Onların iplerini uzatıveririm. Benim lütuf yüzünden kahrın tahammül edilemeyecek kadar çetindir. Onlar düşünmediler mi ki kendilerinin sahibinde delilikten hiçbir eser yoktur. O ilerideki tehlikeyi apaçık haber verenden başka bir zat değildir. Onlar Allah'ın göklerde ve yerdeki o muazzam mülkü saltanatına Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye, belki ecellerinin yaklaşmış olduğuna da hiç bakmadılar mı? Artık bundan sonra hangi bir söze inanacaklar ki? Allah, kimi saptırırsa artık onu yola getirecek yoktur. O, bunları taşkınlığı içinde ve serseri bir halde bırakıverir. Kıyametin sübut ve vukuunun ne zaman olduğunu sana sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin nesindedir. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Göklere de, yere de ağır basmıştır o. O, size başka surette değil, ancak ansızın gelir. Tam manasıyla biliyormuşsun gibi sana tekrar onu sorarlar. Yine de ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediğinden başka ne bir faideyi celp etmeye ne de bir zararı savmaya muhtedir değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbet daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık da dokunmazdı. Ben iman edecek herhangi bir kavme, başlarına gelecek azabın habercisi, cennetin müjdecisi olmaktan başka bir şey değilim. O, sizi bir candan, Adem'den yaratan, bundan da gönlü kendisine yatıp ısınsın diye eşini yapan O'dur, Allah'tır. ki O, eşini örtüp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi de bir müddet bulunla gidip geldi. Nihayet gebeliği ağırlaşınca ikisi de Rablerine şöyle dua ettiler: "Eğer bize düzgün, hırkati tam bir çocuk verirsen and olsun ki her halde şükredenlerden olacağız." Fakat Allah onlara düzgün bir çocuk verince kendilerine verdiği bu çocuk hakkında ona eşler tutmaya başladılar. Onlar neyi eş tutuyorlarsa Allah onlardan münezzehtir, yücedir. Kendileri yaratılıp durmakta oldukları halde bizzat hiçbir şeyi yaratamayan putları o yaratan Allah'a eş mi koşuyorlar onlar? Halbuki bunlar o tapanlara hiçbir suretle yardım edemeyecekler gibi kendi kendilerine bile yardım edemezler. Eğer bunları, putları doğru yolu göstermeye çağırırsanız size uymazlar. Onları, müşrikleri ha davet etmişsiniz, ha etmeyip susmuşsunuz. Size karşı durumlar birdir. Ey kafirler! Allah'a bırakıp taptığınız putlar da sizin gibi kullardır. Eğer davanızda iseniz haydi onları çağırın da size icabet etsinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı? Yoksa tutacakları elleri mi? Yahut görecekleri gözleri mi? Yoksa işitecekleri kulakları mı? Nesi var? Habibim de ki, çağırın ortaklarınızı. Sonra bana istediğiniz tuzağı kurun da şöyle bir göz bile... Açtırmayın bana, çünkü benim velim o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salihlere de velilik ediyor. Sizi, onu Allah'a bırakıp taptıklarınızın ise sizin imdadınıza yetişmeye güçleri yetmediği gibi hatta kendilerine de medetleri dokunmaz. Eğer onları doğru yolu göstermeye çağırsanız duymazlar. Onları sana bakar görürsün. Halbuki görmezler de onlar. Habibim, sen güdü değil, kolaylığı sağlayan yolu tut. iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan bir fit gelip seni dürterse, hemen Allah'asın. Çünkü o hakkıyla işitici, tam bilicidir.'' Takvaya erenler yok mu? Onlara şeytandan herhangi bir arıza iliştiği zaman Allah'ın emir veya nehyettiği şeyleri iyice düşünürler. Bir de bakarsın ki onlar hakikati görüp bilmişlerdir bile. Şeytanların kardeşleri olan kafirlerin ise bunlar sapıklığa sürerler. Sonra da bir daha yakalarını bırakmazlar. Onlara istedikleri bir ayet gelmediği vakit derler ki, kendinden onları toplasaydın ya, de ki Rabbimden bana ne vahiy olunursa ben ancak ona uyarım. Bu Kur'an ayetleri kalplerinize Rabbinizden açılan gözlerdir. İman edecek bir kavim için maz hidayet ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman derhal onu dinleyin. Susun, ta ki Allah'ın rahmetiyle esirgenmiş olasınız. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak, fakat yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam an, gafillerden olma. Şüphe yok ki, Rabbinin katındakiler, O'na kulluk etmekten asla kibirlenmezler. O'nu tesbih ve yalnız, ona seçti ederler.